Merhaba Zafer abi. Merhaba Cem. Merhaba Cem. Merhaba, Merhaba sevgili Lejendirium Türkiye izleyicilerimiz. İzleyicilerimizi çok seviyorum. Yani. Onlar olmasa kendimizi bu kadar kalabalık hissetmeyeceğiz. Doğru. Ümidimizi arttırıyor geleceğe dair değil mi izleyicilerimiz? Kesinlikle. Evet, Gondol'un düşüş serimize devam ediyoruz. Savaşı'nın ortasında kaldık. Şimdi bütün enerjimizi burada atacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> Hazır mıyız? <gülüyor> Allah Allah nidalarını <gülüyor> derim kabul etmediniz. Gondolin'e uymadı. Henüz İslam yenmemiş. Bizim yapacak bir şeyimiz. Öyle valla kabul etmediniz. <gülüyor> evet abi nerede kalmıştık? Bu savaş mavaş böyle Tuorla Ektelion yan yana gelmiş. Önülerine geleni bir doğruyorlardı doğuruyorlardı falan o sıralardaydı. Yani Gondolin şehrinin ikinci ya da üçüncü kapısının gerisinde. Ve Gondolin Tuor ve Ektelion sayesinde böyle bir moral kazanacak kadar geri püskürtüyor falan orkları. Şu şekilde devam ediyor anlatıcı gel gelelim sayısı az olanın kalabalığı alt etmesi sıkça görülen bir durum değildir yani Doğru. o kadar da kazandık ettik diye düşünmemek gerekiyor diye devam ediyor. Nitekim de diyor aslında durum tam bu cümlede olduğu gibiydi Ektelion savaş sırasında bir balroğun kırbaç darbesi kalkan tutan sol koluna geliyor ve kolunda bir yarık oluşturuyor. Artık çok güçlü bir alet demek ki balroklarında kırbaçları. Elinden kalkanını düşürüyor ve kolu atıl vaziyette kalıyor. Hatta kendisi de yarı bilincini yitirir bir pozisyonda sendiliyor falan. Direkt tuğur yanına gidiyor Ektelion önüne geçiyor. Ona saldırıyor orkları falan öldürüyor. Kendisine yaslanmadan başka çare bulamıyor Ektelion. Tek başına ayakta duramıyor. Tuğur'dan Ektelion'u bırakıp kaçmıyor. Ama tam o sırada bir ateş ejderhası yıkılan duvarların arasından çıkıp bunlara doğru geliyor. Bunlar ayaklar altında ezilecekken bir yandan Ektelion'u tutan Tuğur diğer eliyle de ateş ejderhasının ayağına baltasını vuruyor. Ayağına baltasını vurduğu gibi de o açılan yaradan alevler fışkırmaya falan başlıyor ve ejderhanın canı çok yanıyor. O can acısıyla ejderha Ejderha devasa kuyruğunu sağa sola savurmaya ve ağzından ateşler püskürtmeye başlıyor. O sırada Ektirion ile onun ateşlerinden kurtuluyorlar, sığınıyorlar ama... ...kuyruk darbeleriyle artık düşman ayırt etmiyor tabii o canavliyle. Hem elf askerlerini hem de bir ton orku öldürüyor. Sağa sola çarpa çarpa bayağı büyük bir kayıp oluşturuyor her iki türün askerlerinde de. Ektirion'u taşıyarak geri geri çekilmeye başlıyor. Ejderha'dan uzaklaşmaya başlıyor orada Pek çok kişi ölüyor, o kadar ölüyor ki oradaki Kondolin askerleri o kadar büyük bir kayıp veriyor ki o bölgeyi de kaybetmiş oluyorlar. Ama Ektelion'la Tuor yan yana birbirine yaslanarak uzaklaşarak kurtuluyor. Tuor bir yandan Ektelion'a kendisi olup vuruşarak geri geri çekilirken bir yandan da orklarla onun üstüne gelenlerle falan savaşmak zorunda. Onlarla uğraşıyor. Ve ejderler ve diğer düşman birlikleri tüm kuzey bölgesini komple neredeyse ele geçirmiş oluyorlar. Çünkü oradaki püskürtme harekatı tamamen geri tepmiş oluyor. Kentin yarısına kadar hakimler ve artık öyle bir şımarıklığa geliyorlar ki o hakim oldukları bölgede Melko'nun kuvvetleri orklar falan sağda solda kaçışan hem birliğinden kopmuş askerleri hem de sivilleri öldürüyorlar hatta yeterince vakitleri varsa da sivilleri tutukluyorlar ellerini ayaklarını bağlıyorlar ve bu ateşten canavarlar mekanik canavarlar var ya onların yanında demir kafesler taşıyor onlarda böyle boyunlarına falan asılı kolyeler gibi daha sonra Melko'nun zindanlarında onun hizmetinde çalışmak üzere gondolin halkından tutabildiklerini de sağ salim olarak kafeslere tıkıyorlar canavarlarla beraber. En fazla üzüldükleri de onlar aslında. Çünkü yakalananların sonu ölmekten bile daha beter olduğu düşünülüyor Agbant'a gittiklerinde. Tuvar bir süre sonra da geri çekile çekile Halk Çeşmesi meydanına geliyor. Halk Çeşmesi meydanı da Kral Meydanı'ndan hemen önceki meydan. Çünkü meydanlardan oluşuyor Gondolin kenti ve bayağı büyük bir alan. Orada da büyük bir savaş devam ediyor aslında. Çatışma devam ediyor ve Galdor'u görüyorlar. Galdor kimdi? Ağaç Klanı'nın reisi ve şey, çok kuvvetli bir ağacın ucuna kakılmış, asaların ucu demirli, silah olarak onları kullanıyorlar. Gavdor Hanedanı ağaç klanından kalan birliklerle falan çok kalabalık bir goblin sürüsüne karşı meydanın girişini kapatmaya çalışıyorlar. Bayağı iyi bir savunma yapıyorlar orada. Onlara doğru giderken Thor'la Ektelion, Ektelion artık baygın vaziyette, bilinçli de değil. Direkt olarak Thor taşıyordu. Thor'un ayağı o gece savaşı olduğu için herhalde o sırada da çok alev alev yok oralarda. Karanlıkta ve panikle diğer Yerde yatan bir ölüye ayağa takılıyor yere düşüyor. Diğer askerler yanından devam ettikleri için fark etmedikleri için bir ork sürüsü Tuor'la Ektrion'u yok etmek üzere tam üstlerine düşecekken Galdor oradan sıçrıyor geliyor o başlı asasıyla. Oradaki 5-10 orku Pataküt'e giriyor öldürüyor ve Thor ve Ektrion'un hayatını kurtarıyor Galdor. Vay be! Rok'tan <gülüyor> sonra ikinci büyük komutan diyebilir miyiz? Önemli yani. adam bu. Bütün beyler çok büyük savaşçılar zaten yani. <gülüyor> salga hariç. Hep <gülüyor> çok önemli savaşçılar. Kanat armalı muhafızlar yani Tuğur'un özel birlikleri. Ağaç ve çeşme hanedanından mensuplar ve hatta kırlangıç ve gökteki kemer sancağını taşıyan 3-5 asker falan toplaşıyorlar. Bütün birlikleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. O meydanda şey yapan ve tek bir tim oluşturuyorlar o sırada. Yalnız artık Ektelion şey de değil. Yani ayaklarını sürüyerek de yürüyemiyor. Birinci kaybolmuş. Garibim şey <gülüyor> dakika, kucağında taşıyor. Bir saniye dertlendi. E, <gülüyor> Ara verelim mi bir? Kötü oldu. Yok, Reklama yani. gidelim. Çeşme meydanında büyük bir çatışma yapıyorlar ama o toplanan birlik bile sürekli atak halinde olan oksürreyle falan bir süre sonra baş edemeyeceğini fark ediyor. Çeşme meydanından daha geriye çekilmemiş kral meydanına geçmemiz gerekiyor diyor Tuğur. Oranın savunması daha kolay. Artı sarayı da koruyan birlikler olduğu için sayımız da artacak diyor. Savaşarak geriye doğru çekilelim. Evet. Tabi geriye doğru çekilirken Tuğur çok yardımcı olamıyor. Çünkü şey yapıyor. Artık Ektilyon'u kucağına alıyor. Ektilyon tamam Tamamen bilinçsiz bir hale gelmiş. Bütün bu toplanan askerlerle beraber savaşa savaşa geriye doğru kraliyet meydanına geçiyorlar. Bu kraliyet meydanının ortasında devasa bir kuyu var. Derinliği kimse tarafından bilinmez diye anlatıyor o kadar şey. Ama oradan çıkan su hani böyle inanılmaz sağlık verici, serin çok güzel bir su. Ve o kuyunun kaynağı neyse oradan fışkıran çeşmelerdeki su falan da o kaynaktan gelen su zaten. Çok derin bir kuyu orası. Büyük ve dev bir kuyu. Ve o sulardan yetişmiş meşe ve kavak ağaçlarıyla dolu. Yer yer çeşmelerle dolu bir yer. Yalnız bu Melko'nun askerlerini falan orada girişleriyle falan her yer kirlenmiş, islenmiş, berbat olmuş, ağaçlar yok olmuş falan böyle. Meydan gitgide çirkinleşmiş. Cesetler kuyulara düşmüş. Kuyunun sularını zehirlemiş. Öyle bir kirletme, bir güzelliği çirkinleştirme durumu söz konusu. Son savunma hattını teşkil edecek olan bütün askerleri falan sarayın çevresine koşullandırıyorlar. Diyorlar ki sarayın orada bir savunma hattı kuracağız. Orada bütün toplayabildiğimiz askerleri toplayacağız ve böylece hani ne kadar dayanabiliyorsak ya da püskürtebiliyorsak hareketi buradan devam edeceğiz diye Tuğur emrinde toplanıyorlar. Tuğur artık bayağı bitkin çünkü hem savaşıp hem Ektron'u taşımak falan artık onu bayağı tüketmiş bir durumda nefes nefese falan. Böyle Ektron artık öldü mü kaldı mı belli değil. Çok ufak nefesler alabiliyor. Ölümcül bir yara almış. Bunu şeyden de hatırlıyoruz. Saplanan kara hançerle Frodo'nun zehirlenip böyle ölümle yaşamada aslında kaldığı süreç var ya. Bence o da bunun tekrarı gibi ya da oradaki etki buradaki etkiyle aynı gibi geliyor bana. Öyle bir birleştirme var. Bunlar orada çevredeki bütün yani erişebilecek askerleri falan da topladıkları için ve saray muhafızları da olduğu için aslında fena bir kuvvetli bir tim oluşturmamış durumdalar. Ama gene de gelen orklara göre zayıf. Bütün şeyler böyle bir şekilde iyi kötü ufak bir moralleri olup bir disiplin içinde diziliyorlar. Gene de askerlerin arasında çok mutsuz bir hal var. Çünkü artık ölümüne bir savaş yani pek kurtulma ihtimalleri yok falan diye düşünürken Altın Çiçek ailesinin kalan son fertleriyle beraber Glorfinder komutanları başta Ordu Bravo! Üzere, bravo! Güneş kapısından sarayın önüne doğru giriyor Glorfinder İşte geliyor. <gülüyor> Glorfinden'in grubu tabi buraya gelirken aslında çok daha büyük bir grup daha büyük bir askeri sayıya sahip ama bunlar gelirken Glorfinden bu çeşme meydanındaki savaşa diyor ki yandan dalayım bu Tuorla Ektilyon'un ve yanındaki askerlerin geri çekildiğinde onları bozguna uğratırız diye dolambaçlı yollardan oraya gelmeye çalışıyor aslında. Büyük Pazar yerine geldiklerinde o meydandan biraz daha önce Balrogların başını çektiği güçlü bir ork birliği bunlara pat diye saldırınca inanılmaz bir savaş başlıyor. Altın Çiçek Hanesi ile orklar ve balroklar arasında orada çok kuvvetli bir savunma yapıyorlar. Kendilerini korumaya çalışıyorlar falan. Tam bir dengeyi sağlayıp öne geçecekken onları tüketecekken belli kayıplarla bir tane ateş ejderhası gene pat pat pat duvardan geçip bunlara saldırınca artık Glorfindel'in birliğinde de çok büyük kayıplara sebep oluyor. Hatta Glorfindel oradan kurtulayım diye askerlerinin pek çoğunu feda etmek zorunda kalıyor. Evet. Kendisi de bir ölüm riski alıyor ve elde kalan çok da fazla ...birliği olmadan o ejderhanın yanından kurtulup kral meydanına geçmiş oluyorlar. Yoksa normalde daha büyük bir kuvvetle bunların yanına gelecek. Yalnız abi bu ne için bir kardeşim yani. Gitmiyoruz. Harbiden yani ne var ne yok getirmiş altı ya. <gülüyor> bu nedir kardeşim? Garantici abi. <gülüyor> Değil mi? <Garantici. gülüyor> Güç var, vakit var. Yaparım abi. Biz riske gerek yok. Ne kadar varsa o kadar. Ben son bölümünü fremenlerle geçmiştim. <gülüyor> Çünkü geçemiyor, Enerji kaynakları tükendi bilmem ne. E, diğer... Spice alanlarına da askerler gönderdi. Diğerleri de toplayamıyor. Onların da enerjileri az kaldı. Ama onlar iyi kötü ha bire bir asker gönderiyorlar. Ulan ben aslık üretecek bir şey kalmadı. Fremenleri bedava üretiyor ya. Biriktir biriktir biriktir. Artık 10 saat mi? 15 saat mi? Tam kitabın ruhuna yoruldum. <gülüyor> bir şekilde bitirmişsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu durumda sen Melkor mu oluyorsun? Tabii ki. Her zaman. Peki Melkor tırsak mavi. Hepsini öne sürüyor. Melkor mi değil. Diyor? Bir şekilde korkak. Hani şu şekilde korkar. Hiç risk almamayı seviyor. Kendisi niye zarar göreyim diyor. Niye bir savaşla bulunuyor. Senin Gerek gibi, yok. Senin Fremenleri. Yani. <gülüyor> Abi garanti tabii yani. Yapabileceğini yapabilmekle alakalı. Biraz sabır tabii. 3 yani çok, çok saat falan asker basıyor. Asker basıyor <gülüyor> çok. <gülüyor> Ama çoğunluk çok şeyi belirliyor hala. Dünyamızda da öyle. Çoğunluk çok şeyi belirliyor. Glorfindel yalnız kaçarken o pazar yeri meydanında çok değerli sanat eserlerinin falan olduğu, aynı zamanda şehrin önemli bir malzeme ve erzak depolarının olduğu yer ejderha tarafından yakılıyor, yıkılıyor. Hani hem erzak merzak yok olmuş oluyor. Hem de bir daha Gondolin kentinde yönetilmiş en değerli sanat eserlerinin falan da o sırada yanıp yok olduğu söyleniyor. Yani bir kültürel yok oluşta söz konusu oradan pazar yerinde Glorfindel'in kurtulma hikayesi sadece kendi askerleriyle de olmuyor aslında. Çünkü kendi askerleri Ateş Ejderhası'nı yok etmeye çok fazla yeterli değil. Ama bu nasıl oluyor? Glorfindel krala sürekli şey haberci gönderiyor diyor ki meydanda çok kötü durumdayız. Bize destek gönderin. Bize yardımcı olun falan. Turgon'da Salgant'ın hanedanı olan Harpa hanedanını diyor ki Glorfindel kıstırılmış durumda pazar yerinde. Gidin onlara yardımcı olun diye Salgant'a söylüyor. askerlerinin oraya git diye Sağlık ne yapıyor? Salgan askerlerine diyor ki kendi evinin çevresi olan güney bölgesinde Turgon'un emriyle güney bölgesinde büyük tehlike var güney bölgesini koruyacağız diyor. Yani pazar yerine göndermiyor askerlerini kendi evinin oraya gönderiyor. Yalnız orada artık ne oluyorsa burada anlatılmıyor anlatıcı tarafından. askerler uyanıyor salgan kendini kurtarmaya çalışıyor. Burada bir savaş yok öyle büyük bir savaş yok. Glorfindel'in zor durumda olduğunu bir yerden duyuyorlar belki de ve liderlerini kendi evinde bırakıp inanılmaz bir hırsla ve nefretle. Glorfindel'in yardımına gidiyorlar. Yardımına gittikleri gibi de o ejderhalara, orklara, balruklara dalıyorlar. Ve efendilerin yaptığı bütün kaypaklığı, ihaneti falan diye örtbas etti onların kahramanlığı diyor. Glorfindel'in de bölüğünün hayatını kurtarıyorlar. Kendileri de aslında çok az kayıp veriyor ilk başta o süpürme harekatı sırasında. Yalnız başlarında savaşın coşkusuyla falan liderleri de olmadığı için o galibiyet hızıyla kimse bunlara daha ilerilere gitmeyin diyemiyor. Öyle bir komuta durumu yok. Bunlar coşkuyla Kaçan baldrokları orkları falan kovalarken ateş ejderhaları yanlardan ateşlerle falan salgantın askerlerinin, harp aletlerinin askerlerinin büyük bir çoğunluğunu dumanda ateşte, siste öldürüyorlar. Ulan yazık oluyor. Çok ya. az sayıda harpa aletlerinden asker kalmış oluyor. Ben o, gittim mi abi? Yok sen hala duruyor. Sen akıllısın. laza yer mi? Tuor o sırada Büyük Pınar'ın yanında Ektilyon'la beraber ilk başta gidiyor. Kendisi Ektilyon'u Pınar'ın yanına koyuyor. Kendisi bir su içiyor Pınar'ın suyundan. Bir kendisine gelmeye çalışıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Sonra Ektilyon'un kaskını çıkartıyor. Kaskını suyla dolduruyor. Ektilyon'u içirmeye çalışıyor. Dudaklarını ıslatıyor. Sonra kastaki suyla beraber Ektilyon'un yüzüne su serpiyor. Biraz kendine gelsin, biraz toparlasın falan diye. O sırada da Tuor ve Glorfindel böyle giriş noktalarındaki adamları, savaşanları, dağınık birlikleri, bilmem neleri falan toparlıyorlar. Hepsi bir bütün haline geliyor. Glorfindel ve Thor diyor ki sadece güney bölgesindeki kapı hariç bütün alana girişleri bir şekilde barikatlarla falan diyor kapat Ve diyor oraları olabildiğince iyi savunmaya bakın. Sadece güney bölgesinden açık kalsın ki bunlar geriye çekilebilsinler bir püskürtme durumunda. Ora kapalı kalmasın. Çünkü o taraftan ork kuvvetleri gelmiyor. Ve şey diyorlar hani komuta bizde artık tek bir birliyiz. O hanedan bu hanedan durumu yok. Tek bir birlik olarak savaş kendi son savunmamızı burada gerçekleştireceğiz. Güney kapısı açık diğer yerlere barikatlar falan kurulurken Egalmont da kendi askerlerinden bir birlikle güney kapısından girip bunlara dahil oluyor. Egalmont'un öldüğünü daha önceden savaşta yok olduğunu düşündükleri için büyük bir mutluluğa falan kapılıyorlar. Egalmont ve askerlerinin asıl görevi mazgalların üstündeki mancınıkları, okları, okçuları falan kullanıp akını yavaşlatmak. Ama Egalmont çok hani iyi bir komutan, iyi bir lider olduğu için gökteki kemer ve kırlangıç kılanlarının efendisi bir süre sonra diyor ki buradan mancını katmakla yağ dökmekle ya da oklamakla falan bu iş olmuyor. Bizim de artık direkt saldırıya geçmemiz lazım. Onlar da surlardan inmişler ve önlerine gelenleri yok ede yok ede kral meydanına kadar gelmişler ve onların yaptığı en önemli şeylerden biri yok edebildikleri metalik canavarların üstündeki tutsak olan gondolin hmm. halkını kurtarıyorlar. Ve baya bir siville çocukla ve kadınla beraber kral meydanına giriyorlar ve o siviller Çocuklar falan hepsi saraya sokuluyor. Sarayda korunmak üzere içeri gönderiliyor. Ve Egalmont da moral olarak ve askeri güç olarak çok büyük bir katkı vermiş oluyor o savunma birliğine. Çok memnun oluyorlar. Böylece dört tane büyük komutan bir araya gelmiş oluyor. Tuğur, Galdor, Glorfindel, Egalmont. Ekleniyor da bir komutan ama kendinde Yaralı. değil. Yaralı. Kendinde, Yaralı. Değil. kendinde olsa en öne geçer. Kesin. Ve orada bütün toplanan klanlardan birileri var askerlerden. O üstelik kıyafetlerden falan her bir klandan artık kaç asker hayatta kalmışsa o kadar asker falan toplanmış kral sarayının önüne. Tam bir savunma falan oluşturmuşlar. Orada olmayan kim? Gazap çekicihanesinden bir kişi bile yok. Robin kuvvetleri ah Çünkü yani. tamamen yok olmuş. Telef oldu diyebilir miyiz? Evet. Çok yazık oldu gerçekten. Evet. Çok tez canlı davrandılar. Biraz. <gülüyor> İtidar tavsiye <gülüyor> Aynen ediyorsun. <yani>. Biraz <gülüyor> Ama böyle... onlar olmasaydı şimdiye çoktan girmişler. Şimdiye girmişlerdi çoktan içeri girmişler. Esmen kendilerini kurban ettiler. Yani mecbur. Ve şey de var tabii. Kralın yanında kral muhafızlar denilenler. Onlar hiç savaşa dahil olmamışlar. Taze kuvvetler olarak var. Hani bir de oradan önemli bir askeri güç elde etmiş oluyorlar. Abi onlar niye savaşmıyor bilmem ne diye düşünülebilir diyor. Anlatıcı da onu söylüyor, uyarıyor zaten. Diyor ki yani onların asli görevi diyor her zaman kralı korumak. Yani onlar kendilerini feda eder, öldürülürler. Yani bir savaştan kaçma, korkma durumu söz konusu değil ama onların görevleri yani en son ölecek onlar kralla beraber ölürler, kaybederlerse. Ama asıl amaçları sadece öncelikli olarak kralı koruma. O bakımdan da oradan da böyle bir taze kuvvet, güçlü askerlerin olduğu bir birlik kazanmış oluyorlar. Ve bunlar işte diğer çıkışları kapatıyorlar. Çıkışlara belli sayıda ellerindeki askerlere göre korunmak üzere askerler yerleştiriyorlar. Bir savunma düzenini kuruyorlar. Herkes belli disiplin içinde yerleştiriliyor falan. Bir nefeslenebiliyorlar bu arada. Bir rahatlıyorlar yani. Düzeni kurabilecek bir vakitleri olmuş oluyor. O sırada da Melko'nun kuvvetleri eldeki bütün unsurları bir araya topluyor. Godmog. Godmog da iyi komutan yani hakikaten. Ve kuzeydoğu ve batı yönlerinde sırtlarında balroklar beraberinde çok sayıda ork sürüleri ve tam yedi tane ateş ejderi. Arkadaş bu ne ya? Şeye yaklaşıyorlar artık. Savunmanın kral meydanında olduğunu bildikleri için kral meydanına doğru ilerliyorlar. Onlar da disiplinli ve düzgün bir şekilde ilerliyorlar. et Meydanı'na geldikleri gibi de barikatlara saldırıyorlar. Tabii barikatlara saldırırken ateş ejderleri çok önemli. Çünkü tahtadan falan yapılmış bütün barikatları alevleriyle yakıp kül ediyorlar. Ve oradaki askerler direkt olarak barikatların arkasından şeyle savaşmaya başlıyor. Baya feci bir gürültü kopuyor. Yani öyle böyle değil. Herkes birbirine girmiş durumda. Egalmont ile Thor savunmaya destek olmak için oraya yetişiyorlar. Hani koşturuyorlar Gandalf'ın Minasilikte her köşeyi kapatmaya koşması gibi. Nerede bir yer zayıf düşse ve Taur gidiyor onlara destek veriyor. Başka bir yer zayıf düşerse gidiyor oraya destek veriyor falan. Baya böyle çok hareketli ve çok ateşli bir savaş. Bütün meydan kapıları boyunca devam ediyor. Ama barikatların çok fazla dayanmayacağı da belli. Hatta bir süre sonra barikatlardan biri daha sonra da diğerleri falan patlar gibi açılıyor. Ve içeri orklar ve ejderhalar doluşmaya başlıyor. Ve bu savunmacılar o kadar iyi savunuyorlar ki kendileri hayatları pahasına falan kraliyet meydanını. Bundan sonra Gondolin hakkında yapılan savaş şarkılarında, övme şarkılarında bu savaşçıların kraliyet savunmasını anlatan epik şarkıların hepsi en incelikli, en dokunaklı şarkılar oluyor. Onların adları, isimleri olmasa bile orada savaşan askerlerin, ölenlerin hıyabındaki namları bütün tarih boyunca devam ediliyor kraliyet savunmasına katıldıkları için. Ve güller geçidi denilen ki bu güller geçidi iki tarafı gül sarmaşıklarla kaplanmış bir geçit. İlk başta oranın barikatı patlıyor ve orayı yakarak ilerliyor Ork ve Ejder sürüleri. Dünyanın en güzel geçitlerinden biriydi diyorlar. ama ateş ve isil içinde yanarak yok oldu ve güller geçidi bu şekilde tarihe karıştı. Yazıklar olsun. Ve evet. burada büyük bir karşılaşma var. Büyük bir karşılaşma olacak. var. Onun heyecanı az sonra. Az sonra. Bir dahaki hafta. Ya Tolkien ne kadar çok. Katıldı. Birinci Dünya Savaşı'na bizzat katıldığı için bence burada inanılmaz esinlenmiş buradaki savunma hatlarını Savaşı biliyor Tolkien. Yazarken. Gerçekten çok iyi biliyor. Savaşı çok iyi biliyor. Çünkü yani şey mesela birlikleri parça parça sürüyor, arkada Aa. bekliyor, taktik yapıyor. Sonra o kuyuları anlatıyor, cesetlerle Aa. doluydu diyor. Savaş tecrübesi edebiyatına etkiliyor tabii Tolkien'i yani iyi yönde etkiliyor hatta travmasıyla bir başa çıkma biçimi aslında onun yazdığı edebi eser. Belki i̇kiyi de gördü yaşanan. İkiyi de gördü de hani orada asker olarak asker değil. değil. Ama ikide de yaşadı. İkide de oğlu Christopher şey Afrika'da bombardıman pilot. Pilot mu olabilir? Pilot. Ve her hafta düzenli yazışıyorlar babasıyla. Son o şey 2. Dünya Savaşı'nda ana karayı savunan son pilot ölmüş daha geçen hafta 105. Valla. Ha. Bir gün 2. Dünya Savaşı'na gören son kişi de ölecek değil mi? Evet abi. Borges'in hikayesi. hikayesi. Bir gün 2. Dünya Savaşı'nda bulunmuş son asker de ölecek yani. O son kişi olacak 2. Dünya Savaşı'nda katılmış. Aynen. Biz de belli dönemleri yaşamış son kişiler olacağız bir gün. İnşallah. O kadar. İnşallah. Bilmiyorum çok çok. Bilmiyorum. ben yani. <gülüyor> Neyse girmeyelim. Girmeyelim. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem Duracağım. katkılarınız için. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz.